Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün Burcu Alkan'la birlikteyiz. Merhaba Burcu. Merhaba Sevali Susun programımızı yakından takip eden dinleyicilerimiz için Burcu Alkan tanıdık bir isim Burcu'yla daha önce de Dünya Edebiyat'ın çeşitli metinlerini konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz en son kendisiyle Almanya'dan iletişime geçmiştik artık İngiltere'den bir süre değil mi? bağlanacak evet, bize, en azından şimdi ilk bir süre böyle olacak gibi görünüyor <gülüyor> Evet, e, ve e, Hazır Burcu ile İngiltere'deki bu ilk programda e, ne konuşabiliriz diye düşünmüşken Shakespeare ile başlangıç yapmak <gülüyor> değil mi? <gülüyor> yani evet çok anlamlı oldu. <gülüyor> İyi olur e, diye düşündük. Bugün e, Burcu ile William Shakespeare'in Fırtına adlı eserini konuşacağız. Evet. Nedir bu fırtına gerçekten çok üzerinde konuşulmuş yazılmış aslında belki biraz diğerlerin ezenleri arasında gölgede de kaldığı düşünülebilir mi <gülüyor> nedir yani fırtına ya da sen neden fırtınayı seçtin onu konuşalım istersen niye Hamlet evet. Otello değil. <gülüyor> Asa güzel bir soru yani hani e, genelde Hamlet daha çok bilinir e, evet. e, şey olarak e, karakter olarak diyelim e, ama fırtına evet yani şöyle düşünelim Shakespeare'den yapılan birçok alıntının çıktığı oyundur e, düşündüğünüz zaman e, yani tek başına yazdığı son oyun diye konuşulur. Aha. Ee, tabi ben işin o kısmıyla pek genelde ilgilenmiyorum bana bu edebiyatın e, paparazzi kısmı e, çok önemli gelmiyor açıkçası özellikle Shakespeare gibi e, yazarların döneminde bu özgünlük yazarlık vesaire meseleleri çok da önemli olmadığı için e, benim dikkatimi çeken hani son metni olması değil hatta bu son metnin o son sahnesinde Prospero ile Shakespeare arasında ilişki kurulur sahneye veda ediyor denir falan filan e, kaldı ki e, daha sonra iki oyun daha yazıyor ama ortak yazarlı yazdığı iddia ediliyor 8. Henry ile The Two Noble Kinsmen oyunlarını falan o nedenle biraz dikkat çeken bir oyun ama bir yandan da tabi çok iyi bir oyun yani hani e, ustalık eserleri derler ya o tarz evet. düşündüğün zaman iyi bir oyun benim çok sevdiğim en sevdiklerimden biridir King Lear'la Tempest arasında gider gelirim ben genelde favori olarak eee evet. E tabii bir yandan da şeyden de aslında bence biraz daha popülerleşti. Bu özellikle sömürgecilik sonrası, edebiyat çalışmaları, evet. e, fırtınayı, e, sömürgecilik eleştirisi bağlamında çok konuştu, e, çok irdeledi. Sonra bunun yeniden yazılmaları oldu. Işte, e, daha çağdaş yazarlar tarafından falan. O yüzden de e, tabii ki birçok Shakespeare oyunu gibi güncelliğini çok koruyan, ama ideolojik açıdan da çok malzeme verdiği için herhalde e, insanların da çalışmayı sevdiği e, bir metin. E, ama bence iyi bir iyi bir oyun. Yani benim çok. tercihim olmasının nedeni o. Evet. <gülüyor> çok. Ben uzun yıllardır okumamıştım bu programa karar verdiğimizde e, tekrar okudum ve e, benim elimdeki kitap e, Özdemir Nutku tarafından yapılan bir çeviri. E, ve bana da gerçekten. oyunlarının zaten galiba. Çok yeni çevresi yok diye biliyorum ben ya da ya yani bilmiyorsam da benim cehaletim ee, hmm, sanırım hani, yok haklısın evet e, belki de aslında e, yeniden çevrilmesi gerekiyordur bazı metinlerin çünkü ben bazı Türkçe çevirileri problemli buluyorum açık konuşmak gerekirse evet. e, fırtına bunlardan biri değil ama mesela otelle bunlardan biri e, evet. ama o başka bir e, hikaye <gülüyor> evet doğru ama e, haklısın e, Shakespeare'in de yeniden çevrilmesi e, belki yeniden okunması için de bir aracı e, olur ve farklı çeviriler olması da aslında okur için büyük bir kazanç. Öyle değil mi? Bir kitabın birçok farklı çevirisinin olması. Tabii Öbür de bir türlü, türlü tek, yani yani tek şeye tek, karşı değilim ben. Hani canonical dediğimiz e, çeviriler ya da metinler hani e, bir yapı taşı olarak vardır ama e, edebiyat metni tekil bir metin olmadığı için Evet. Ee, yeniden çevirilerin aslında zenginleştirici e, olacağına Kesinlikle. inanıyorum. Doğru. Hmm. Ee, şimdi burada olaylar bir adada geçiyor. Ee, her şey bir adada olup bitiyor. Evet. Ee, bu ada nedir? Yani daha önce Shakespeare'in yapmadığı bir şey bu yine eserlerinde. Ee, insanları bir adaya tıkıp ve burada e, kendi e, intikamlarını almaları sonra barışa ermeleri bir nevi olgunlaşmaları yani her şeyin e, bir ada içerisinde gerçekleşmesi. Nedir bu ada? Neden? Ne var burada? Ee, daha önce sanki başka bir şeyde konuşmuş muyduk acaba bunu bilmiyorum ama bu ada meselesi çok e, sık e, konuşulan bir mesele aslında. Yani bir kere içinde bulunan e, politik gerçeklikte e, eleştiri yapabilmek için ya da bir yeniden yapılanma kurgulayabilmek için o gerçekliğin dışına çıkartma ihtiyacı galiba biraz var. E, hatta çok ilginçtir mesela Shakespeare'in birçok oyununun İtalya'da ya da İtalya üzerinden evet. geçmesi meselesi de var. Bu evet. şey gibi düşün mesela e, dönemin İngilizce için İtalya tanıdıkları bir kültür. Aşırı neşir oldukları için. Ama aynı zamanda eksotik de bir kültür. Evet. Ee, yani böyle tutkuların, e, her şeyin aşırıda yaşandığı şeylerin e, anlatılabileceği yeteri kadar yakın ama yeteri kadar uzak bir kültür. Bunu bir de alıp adaya koyduğunuz zaman belki yapılabilecek ya da yapılamayacak bazı eleştiriler, bazı e, yeniden kurgulanmalar mümkün oluyor. E tabii ada ama zaten hep yani bu, bu şekilde kullanılan bir şey. Mesela Robinson Crusoe'da adadadır. Hatta evet. Robinson Crusoe'yla Cuma arasındaki ilişki, Prospero'yla Kaliban arasındaki hı hı. ilişkiler evet. farklı değildir. Gerçekten ee, onu hatırlıyor insan okurken. Tabii yani hani ada güzel soyutlar. Çünkü başka bir şeyle bağlantı kurmadığınız zaman coğrafya açıdan bir çeşit laboratuvar oluşturabilirsiniz gibi düşünmek lazım. Burada da tabii aslında bir tabii bir siyasi eleştiri var. Evet. Evet doğal olarak ama işte Milona düküyle işte Napoli dükalı arasındaki e, anlaşma ve hani Prospero'nun e, konumunu kaybetmesi meselesi güzel kurgulanabilecek bir şey e, ada ortamında çünkü hani duygular tanıdık olur ama kişiler çok tanıdık olmaz o yüzden güvenli olur hı hı. E, gibi düşünmek lazım e, benzer bir uygulamayı mesela Otello'da da görürüz yani Otello karakterinin e, kurulumu ya da işte onun hikayesinde İngiltere dışında geçiyor olması, e, İtalyan kültürü üzerinden geçiyor olması. E, bunlar biraz siyasi e, hileler diyelim, yazarlık hileleri. Evet, bir de buradaki e, şey de çok ilginç, e, doğa, doğa yani, yani hiç bilmedikleri bir doğa, daha önce görmedikleri bir e, bir e, tabiatla karşılaşıyormuş gibiler denizciler Hı -hı. özellikle adaya geldiklerin Hı -hı. Ee, Aslında hani baştan sormuştun ya bu oyunu evet. neden seçtin derken e, şöyle bir bağlantıdan da seçtim e, açıkçası. Hani daha önceden biz seninle Faustian anlatıları falan Hı -hı. konuştuk. E, Prospero Faustian bir tip değildir aslında ama e, burada e, Batı Edebiyatı'nın e, hamurunda bulunan bir çekirdekten bahsedebiliriz. Yani büyü, doğa, e, bu nature versus nurture dedikleri uygarlık ve doğaya doğa üzerinde kurmak istenen hakimiyet, e, bilginin ve büyünün iktidarı, e, bu açıdan da Prospero'nun deneyimi ve adası e, bir laboratuvar görevi görebilir. Yani Prospero bir kere büyücü. Evet. E, kitapla, kitaplarından alıyor o e, gücü ve alakalı e, Asla baktığınız zaman bir tiran yani şey çünkü evet. Ariel'la e, kalibini mesela köleleştiriyor aslında. Evet. E, ve bütün bunları kitaplarının yani büyünün gücüyle yapıyor. Şimdi hatırlarsan Faust'un da böyle bir kitaplı büyülü evet. oradan aldığı bir iktidarı var. E, bu doğa uygarlık e, karşıtlığı e, bilginin gücü. E, hakimiyet kurmadaki sağladığı olanaklar bu, bunlar böyle batı edebiyatına çok sık rastladığımız şeyler bu yüzden de e, ben mesela e, fasyon edebiyatlardan da ne, ne zaman bahsetsem mutlaka böyle bir hikayeden getiririm e, Hı -hı. doğanın kendi büyüsü olması meselesi işte e, bunun kaotik olması bu koasa bir düzen getirilmesi ihtiyacı ve bunu yapacak olanın da bu şartlarda mesela işte beyaz adam olması, bilgi sahibi, iktidar sahibi olan beyaz adam olması hikayesi var. E, hatta şey çok ilginçtir, Prospero Faust'yan bir anlatı değildir e, doğrudan baktığımız zaman. Ama mesela Goethe'nin e, Faust, ikinci bölümü Faust, yani part two, e, de Faust karakteri de Prospero birbirinden çok uzak değildir aslında. E, ve Robinson Crusoe'da bu ekibe katılabilir. O açıdan düşünürsen yani bir doğaya hükmetme bilginin gücüyle geliştirme işte uygarlık getirme kaldık ki işte bahsettik ya bu sömürgecilik sonrası çalışmalar evet. bundan dolayı devreye giriyor aslında o yüzden buradaki doğa yani çok böyle şey bir doğa bilgisini saklayan, büyüsünü saklayan belli bir bilgi modeliyle yönetilebilecek olan ve Prospero'nun da aslında bu bilgiyle kurduğu iktidarı biraz kötüye kullanması meselesi var. Her ne kadar kendisine yapılmış olan haksızlığı e, hani onun öcünü alması söz konusu da olsa e, onun da böyle bir hani mesela e, Aria'la ya da Kalibana da, davranışında bir e, hani evet iktidarın kötüye kullanımı söz konusu düşündüğün zaman kaldık bir şey bana çok isterim. ilginç gelir. Tabii tabii. tabii. Ciddet, Zaten şöyle zorbalık. Ee, mesela Kaliban'a özellikle mesela Kaliban'la evet. Ariel arasındaki karşılıklığı düşünürsen yani biri evet. daha böyle spritüel e, peri gibi ama öteki daha hayvani orada da o karşılıklığı görüyorsun yani bedenle akıl arasındaki bedenle ruh arasındaki karşılık bunun çatışması, hakimiyeti şey de çok şaşırtıcı değil bence ee, mesela Prospero bu adayı Kaliban'ın e, annesi olan bir cadıdan Cadı. çalıyor evet bi evet. lazım. De, tabii ki orada yine bir büyücü var ama orada bir mesela kadın büyücü var adanın evet. e, yerlisi olan bir kadın büyücü var evet. e, ve dışarıdan gelen bir e, hani erkek beyaz adam var aslında. Yani bilgi ve büyülerin evet. de çatışması var. Ya yani çok o, farkındaysan çok katmanlı bir oyun. Bir evet evet kesinlikle. Ben de bu okuyuşumda gerçekten çok şaşırdım. E, bir de şey var e, onun yani bu cadının e, oğlunu. E, aslında bir devri gasp ediyor. Oğlunun bilgi oğlunun adayla ilgili bilgisini de gasp ediyor Prospero. Çünkü hani diyor ya ona e, Kaliban sana şunu öğrettim, bunu öğrettim, seni buraya götürdüm. Hı -hı. Sana bunu gösterdim ama sen bunların e, değerini bilmedin, bana hep kötü davrandın. Yani onun e, bilgisini kendi zorbalığına araç olarak da kullanıyor. E tabii aslında oradaki mesela e, o sömürgecilik sonrası çalışmaların takıldığı noktadan biri de odur. Mesela ilk başta Kaliban'la Prospero arasındaki ilişki e, hani tırnak içinde söylemek gerekirse e, sevgi dolu bir ilişki. Yani o ona e, hayatta kalabilmesi için yardımcı oluyor Kaliban Prospero'ya ve ufak bir kızı da var o arada biliyorsun evet. e, Miran'da ona yardımcı oluyor falan filan aralarında böyle bir birbirlerine yardımcı olan oldukları bir ilişki var karşılıklı bir ilişki var fakat bir yandan Prospero'nun daha da güçlenmesiyle ama bir yandan da tabi orada şey de var kaliban gözünü Miranda'ya dikince işler değişiyor aslında şey diyor evet. adayı küçük kalibanlarla dolduracaktı noktasında <gülüyor> e, yeah. Prospero'nun biraz e, tabi ki e, hani o iktidarı o, o gücü bir dakika bakalım ne oluyoruz şeklinde bir zorbalığa çevirmesi söz konusu. Yani orada bir e, saflık koruma, işte e, e, kızını koruma meselesi var. E, bir ahlak, ahlaki değerler gerçekliği koruması var. O yüzden zaten o hani sınır bir şey de var aslında. Hani birisi bir dükün kızı, ötekisini bir ucube olarak görüyor, her ne olursa olsun. Yani sadece e, ahlaki bir şey değil, iki kişinin sınıfsal olarak da uygun olmaması bu ahlaki normu belirleyen bir şeye dönüşüyor. Orası bir ada bile olsa. E, tabii, yani şey var çünkü orada Kaliba'nın o hayvaniliği onu sınıf karşıtlığına koyabilecek kadar bile bir insanlık seviyesine getirmiyor farkındaysan aslında. Evet, getirmiyor. Yani subhuman bir karakterden bahsediyoruz. Hani tam anlamıyla insan değil, aynı aynı kulvarda bile değiller. Evet. Ee, ki şeydir zaten bu kolonyal tarih üzerinden çok konuşulan şeylerden biridir. Kölelik üzerinden de çok konuşulur. Hani Tony Morrison'da konuşmuştuk ya. Evet. Ee, orada evet bir şey var. Ee, değerler, karşıtlığı, bunun bu değerlerin sınıfsal olması, zaten e, o değerlerin değer olduğunu ve evet. karar veren mekanizmanın sınıfsal olması söz konusu. Ya Bir de ee, bir, bir şey söyleyeceğim pardon lafını kesiyorum. Tabii. Mesela bugün yine hem bu postkolonyal çalışmalar bir de mesela bu e, ne diyeyim, ekolojik okumaları da çok açık bir metin bir taraftan. E, bugünden bakıldığında fırtına. Yani işte bir bakıyoruz insan ve doğa, insan ve insan olmayan arasındaki ilişki. <Gülüyor> ee, ve mesela şeyi hiçbir zaman düşünmüyorlar ya yani o adada üç kişiyiz başka hiç kimse gelmeyecek biz burada üç kişi hayatımızı devam ettireceğiz gibi bir şey ee, hiçbir yani metin metinde hiçbir şekilde yok tabi yani sanki hep bir dışarıdan biri gelecek ve insanlar tekrar orada ama insanlar yani orada olacak <Gülüyor> ee, gibi ya bir çok haklısın, de var. Tabii tabii çok haklısın çünkü zaten bu eko eleştiri dedikleri e, model biraz da e, e, işte sömürgecek sonrası çalışmalar evet. gibi eleştirel kanatların e, açtığı yoldan evrildi. Çünkü bu mesela insan evet. merkezciliği eleştirmek e, insan denen şeyi sorgulamakla başladığı için. Hatta bunda daha da geri çekersek şeyi de tartışmakla başlıyor hikaye. Mesela inanılan Tanrının e, insandan yana bir Tanrı olması, Evet. E, evet. God dedikleri, yani hani ben bu cenneti size yarattım Tanrısıyla e, insanı hani bu doğayı da size e, hizmet etsinler diye yarattım diyen Tanrı'nın o insan merkeziliği ve e, onun yarattığı mesela humanistik e, onun evrildiği humanistik e, felsefelerdeki o insani merkezcilik e, ama bir süre sonra siz aynı insani değerleri e, işte bu sömürgelerde bu şekilde kullanmadınız ama şeklindeki aydınlanmacılığı eleştiri Ya yani farkındaysan bunlar aslında birbirlerine eklemlenmiş eleştirel geleneklerin ee, değişen dönüşen zamanla beraber vardıkları e, noktalar yani evet. ekolojik eleştirinin e, dayandığı e, bir hani, insan hı hı. merkezliliğin eleştirisi meselesi e, zaten ideolojik bir problematik tabi ee, ben o yüzden sadece işte mesele doğa ile ilgili olarak düşünmem asla yani mesela her zaman ideolojik bir <gülüyor> tabi <gülüyor> tabi tabi yo yo ideolojik ee, bir taraftan tabi şey de var ee, bu kitapta e, işte cinlerin işte arayelerin özellikle e, bunların herkesin kulağına bir şeyler fısıldamaları önce onların ak <gülüyor> akıllarını kaçırmaları sonra işte herkesin aklının başına gelmesi şimdi bu fısıltılar da çok ilginç aslında oyunda bence kendileri hakkında yani böyle şey gibiler aynalar kendileri hakkında aslında onların kim olduğunu söyleyen şeyleri fısıldıyor gibi ve onunla karşı o fısıltılar sayesinde hatalarını anlıyorlar gibi sanki ee, ben bunun üzerine çok düşünmemiştim ama sen söylediğin zaman aslında evet yani e, evet. bir ee, dışarıdan gelen ses, evet. dışarıdan gelen e, sesin e, ayna olması meselesi ya da hani yüzüne vurması meselesi ama zaten o dışarıdan gelen sesin de o adaya ait olması. Çünkü evet. o yıl adaya aitlerden de Doğru. Yani ada sana konuşuyor aslında evet. ee, hikayesi var. Yani hani e, sen o sesi duyup duymamak e, sana kalmış çünkü o ses alışkın olduğun türden bir ses olmayacak. Yani bunu aslında şey diye de düşünmek lazım. Yani doğanın sesi diye de düşünmek lazım. Doğa sana konuşuyor aslında. Mesela yaşadığı çürümeyle de sana konuşuyor aslında. Sen görmek istersen o bina yığınları arasında hayatta kalamayan çiçeklerle hayatta kalıp da kaldırımlardan çıkan hani çimenler falan gibi böyle imajlar çok paylaşılıyor sosyal medyada. Evet. Yani doğa aslında daha kapsayıcı bir gerçekliğin Sadece temsili değil, kendisi olarak da sana varlığını hissettiriyor. Ee, hatta belki tam da bu Covid günlerinde biraz da evet. e, <gülüyor> doğayla daha e, eşitlikçi ve daha e, insan merkezlikle uzak bir ilişki kurmak zorunda kaldığımızı. E, evet. Yani ben e, ekolojik eleştiri ben kendim uyguladığım bir yöntem değil. E, ama e, şöyle düşünüyorum yani zaten Klasik bir eleştirel bakış açısının da doğal varacağı noktalar bunlar diye düşündüğüm için kıymetli bulduğum şeyler. yani hani e, Aslında çok ayrı düşmüyoruz farklı açılardan baktığımız zaman, farklı eleştiriler e, getirdiğimiz zaman. Çünkü eleştirmeye çalıştığımız şey e, insan yaşamının e, kendi toplumsal gerçekliği içerisinde ve doğayla kurduğu ilişki içerisinde ne kadar uyumlu olup olmadığı Uyumlu olmadığı noktada başımıza neler geleceği aslında birazdan. Tabii, evet aynen yani. öyle. Nitekim e, kendileri bir kentte ve e, bir hükümranlıkta yaşarken fark edemedikleri şeyleri bir adada fark edebilir hale gidiyorlar. Yani e, aslında bütün bir barış, herkes birbirine ihanet etse de, başlarından kötü Hı -hı. şeyler geçmiş olsa da ancak e, tüm bu ilişkilerin dışında bir adada gerçekleşebiliyor. Hı hı. E Tabii yani şöyle düşünüyorum ben e, bu konuda evet haklısın ada meselesine geri gelmek gerekiyor. Çünkü bazen e, bazı şeyleri görebilmemiz için e, bu hani alışkın olduğumuz rahatlık alanlarından çıkmamız da gerekir. Yani hani bir yabancılaşma, bir uzaklaşma, bir mesafelenme gerekir bazı şeyleri daha iyi görebilmemiz açısından bir yandan da şeyi de farkındaysan e, yine e, gösteriyor yani hani Fausto mesela kitapların içine gömülü e, Mephisto dışarı çıkartıyor bir bakma e, evet. Prospero da Dükkalı'nı e, kitaplarına fazla gömüldüğü ve arkasından dönen dovapları görmediği için kaybediyor evet. e, ve şey yani hani bir şekilde bir sarsılması ve yeni bir gerçeklik içerisinde bazı şeylerle yüzleşmesi gerekiyor. Yani bu şey gibi düşün işte Milano'da ya da Napoli'de kaldıkları noktada oradaki o dengeler ve ilişkilerin dönen oyunların bir şekilde farkına içerideyken varamama hali Evet. Ee, tam da Prospero'nun yaşadığı o yani içerideyken daha şeylerin farkına varamayıp e, her şeyi kaybettiğinde gerçekte yüzleşip e, ama tabi çözüm olarak e, tabi ki intikamı seçmesi de bir, böyle bir orada ben şeyi görüyorum biraz yani daha popülist bir adalet algısı yani hani izleyiciyi e, Shakespeare muhtemelen düşünerek evet, e, evet bir barış sağlıyor Evet. Ee, ama yani hani intika ya orada bir e, intikam alma şeyi bir, bir böyle bir yürekleri bir soğutalım e, duygusuyla da geliyor farkındaysan şey bir adalet değil o e, insanlar e, hatalarının kendiliğinden farkına varıp da e, doğru yolu bulmuyorlar çünkü o böyle e, o kadar şeyden sonra tatmin edici olmayabilir ya bunun en, en nihayetinde bir hani e, e, eğlence sektörüne ait bir metin olduğunu unutmamak lazım. Hatta fırtına Shakespeare oyunlarında komediler arasında geçer. Shakespeare döneminin komedi trajedi anlayışı biraz farklı olduğu için evet. e, çok bizim anlayacağımız haliyle komik görmeyeceğimiz bir oyun ama komedi olarak geçer. Çünkü daha e, hafiftir e, trajedilerine göre. Çünkü Shakespeare'in trajedisi gerçekten çok ağır trajedi olabilir. Mesela bir Titus Andronicus e, çok ağırdır mesela trajik olarak. Ee, orada bir hafiflik var ama bir yandan da mutlu sonla bitmesi hikayesi var yani herkes hak ettiği yere varır e, hakkı olanı geri alır mutlaka aşk vardır mesela Miranda'yla Fernando'nun aşkını düşünürsen evet. ee, yani bir komik relief vardır o işte sarhoş karakterlerin sahnedeki saçmalamalarını evet, düşünürsen Klişelerim bazıları Duruyor yani metinde. Evet. Tabii tabii yani o, orada amaç biraz daha böyle e, bence biraz daha popülist bir e, adalete dair tatmin e, hedefi. E, bizim anladığımız şekilde bir e, yüceltilmiş bir adaletten bahsetmiyoruz burada yani. Evet doğru. E, çok teşekkür ederiz Burcu. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> doldurduk zamanımızı. <gülüyor> evet doldurduk. Bugün de yani İngiltere'den ilk seninle programımızı Shakespeare üzerine yapmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, daha e, nicelerine diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar